İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal. Günaydın. Günaydın Ömer. Şu Selahattin, nasılsınız? Merhaba güzel Bey. Günaydın. Siz nasılsınız? Valla ee, vallahi sabah sabah sarsıldım. Çok üzücü bir haberle. Sender Savaşı'nın evet. vedası. Başınız sağ olsun. Hepimiz evet. gerçekten çok üzüldüm. Evet, evet. Kendi deyimiyle yedek programcılık görevinde yaptı. Hı hı. Yedek programcılar kontenjanından da. Evet. Haftanın karikatürlerinde neler var? Bu yerli karikatür yok. Ee, seçim satımı halinde artık son aşamaya girdiğimizden seçim yasakları da başladı. Deminden beri de sizi dinliyorum zaten. Ee, mizahı yapıyorsunuz. Ee, Çizilenlerde de aşağı yukarı öyle. Yani gerçek hayattaki absürklük e, karikatürcülerimizin kafasını da iyice karıştırmış olmalı ki. Yani gerçek hayatı çiziyorlar. Fakat evet. enteresandır. Mesela sürüç olayını konuşuyorsunuz. Ee, bununla ilgili yazılı basında ya da sosyal medyada ya, ne çizildi diye sormayın. Yani gerçekten bir şey bulamadım. Ya, ee, bir tek bir karikatürcü dostumuz, hatta saydut e, arkadaşımız Hasan Hüseyin Korkmazgil'in o müthiş, muhteşem bir şiiri vardır. Kandan kına yakılır mı? Onu Hı. işte ilüstri etmiş, kareşnikoflu ve bol kırmızı boyalı bir e, ilustrasyon eşliğinde e, internette yayınlamış ama... Onun dışında hakikaten hiçbir şey yok. Ee, oysa ki yani o kadar e, mevzu e, verilen beyanlarla işte kullanılan silahlar, hastane baskını yani bunların her biri ayrı karikatür konusu, eleştiri konusudur. Ve ee, bunu siz yapıyorsunuz deminden beri dinliyorum. Ee, yok bulamadım. Evet. Yani düşünün Amerika'da değil okulda katliam yapılıyor yüzlerce karikatür çıkıyor yetkililerle değiştiriliyor falan. Paris'te Batak'tan saldırısının ardından neredeyse binlerce karikatür yayınlandı. Her yerde, dünyanın her yerinde. Ben bunun adına şey diyorum, otosansür diyorum. Hatta Charlie Hebdo saldırısından sonra da birçok kar evet. karikatür yayınlandı. Evet. Evet, evet, evet, evet. evet peki. peki ne, biz, ne yapalım? Bizim karikatür kahramanımız Mr. Trump. Trump'ın Tam bir karikatür seçtim. İlk karikatür e, Amerika'dan geliyor. E, New Yorker dergisinin çizelilerinden Liza Rothstein çizdi bunu. E, karikatürde Trump ile Kim Jong Un anlaşma anını e, görüyoruz masa başında. Fakat e, Kim Jong Un elinde bir cep telefonu var. Trump da arkasına dolanmış, arkasına geçmiş. Telefonun nasıl kullanıldığını gösteriyor şöyle e, talimatlar veriyor. Evet. E, evet, evet. Fakat. Daha enteresan tabii. Nasıl tweet atılacağını gösteriyor. Şöyle diyor. Sonra sadece tweet'e basıyorsun ve tüm dünya aniden çılgına dönüyor. <gülüyor> evet. O da heyecanla tweet atmaya çalışıyor. Öğreniyor. Evet. Ee, Bundan sonra un. işte Kim un da e, düşünün tweet atmaya başladığında neler olacak. Heyecanlı olacak evet. <gülüyor> İkinci sırada tabii ki yine dünya kupası var. Yine diyorum ama ilk defa evet, dünya kupası var. Ee, onu da siyasetten arındıramadım fazla. Hollandalı çizer Tom Jensen'in e, karikatüründe bir santra çizgisinde böyle iki takım görüyoruz. Oyuncularsa çok tanıdık. E, mavi takımda Avrupa Birliği Komisyon Başkanı e, Jean-Claude Juncker görünüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı e, Başkanı Justin Trudeau ve Donald Trump tabi mavi takımda. Kırmızı takımda ise Putin yine... yine ee, meşhur Kim Jong-un var Maç başlamış şimdi top Mavi takımın Sant'poru Trump'ta Fakat o da ne? Şimdi mavi takımın Sant'poru e, Trump Önce Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Junker'ı sakatlayıp yere seriyor Adamın gözlükler falan gitmiş ee, Ardından Merkeze bir gürsek atıyor ya da bir yumruk atıyor İkisini de bertaraf ettikten sonra Basını kime veriyor? Rakip takımın e, santraforu e, Vladimir Putin'e. Evet. <gülüyor> evet. E, bu hafta e, Dünya Kupası'ndan bir, e, bir karikatır daha e, seçtim. Bu Dünya Kupası'nı beş kez kazanıp e, en çok kazanan takım olan Brezilya biliyorsunuz. E, 2002 yılından bu yana kupaya uzanamıyor. En son bir de yedi gol yemişti. Evet, yedi bir yenilmişti Almanya. Yedi bir Dolayısıyla Brezilyalı bir karikatürcüden büyükten e, bir karikatür seçtim. işte Asıl adı Eduardo Dos Reis Evangelista Dük diye kısaca imza atıyor. E, burada da bir yuvarlak masanın etrafında dört kişi bir araya gelmiş. E, tam bir ruh çağırma sanatı, Besbelli ellerinden duruşlarından falan. İşlerinden biri de şöyle sesleniyor. Ey Kupon'un ruhu şayet buradaysan bir sinyal gönder. Yani Brezilyalılar evet. gün akşam seyrettiniz mi bilmiyorum ama yok ben bugüne hazırlanıyordum maalesef seyredemedim. Ben de yoldaydım. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlandı mı? <gülüyor> Neyse yani çok fazla bir şey kaybetmediniz. Ee, Brezilyalılar anlaşılan pek fazla ibit bağlamıyorlar. Ruhlardan falan medet tutmaya başladılar. Dörtte karikatüre ikisi. Ruh geldinse üç defa vur diyeceğiz. Evet 3 gol gol Dördüncü karikatüre geçmeden bir es verebilir miyim? Annem kızıyor. Yani diyor ki karikatürler arası çok hızlı geçiş yapıyorsun. Öyle mi? Henüz anlatıyorsun <gülüyor> görüntüyü tam algılayamadan düş. O bizim programların paleti hiç kaçırmıyor. Yani açık gazete programlarına. Kendine günaydın diyelim burada. Günaydın diyoruz burada. Günaydın anne, duyuyor musun beni? Öpüyorum çok. Evet. Benim annem de dinliyor. Ben de diyebilir miyim? <gülüyor> Bunun eleştirisi varsa söylesin. <gülüyor> tamam. Günaydın aynen. günaydın. İşte yani karikatürleri tam algılayamadan çok hızlı geçiyormuşum. Aslında şeyde var. Web sitesinde Açık Radyo'nun web sitesinde var evet. e, karikatürler yayınlanıyor. Peki son karikatür e, yine maalesef bir trajediyi konu alıyor bu hafta. E, İtalya ile Malta'nın kabul etmediği bu 629 göçmen nihayet e, akvaryus gemisi şey, İspanya'nın Valencia kentine dün ulaştı. Evet. Göçmen sorunu geçtiğimiz hafta aslında İtalya ile Fransa arasında bir krize çıkmasına e, sedap oldu küçük hafta bir krizin. Evet hakaretleşmeler ee, falan. Evet evet evet. E, ve bu karikatürü Fransa Karikatürcüler Derneği Başkanı Pierre Baluet çizdi. E, bir savaş gemisinin <gülüyor> güvertesini görüyoruz. Çok güzel karikatür aslında. Evet evet. Ee, çocuklar için kullanılan o ördekli e, zürafa şeklindeki böyle şirin şişme. E, plastik, şişme, can Simit. simitleri. yandan da e, kafalarında bonponlu bahriyeliler şişiriyorlar bunlar yani. Görüntü de çok komik. Şişiriyorlar bu simitleri ve denizdeki e, denizdeki şeyleri atıyorlar, e, göçmenleri atıyorlar ki. Onlar hepsi esmer tendi. Biraz panik ve biraz da şöyle <gülüyor> öfkeyle yukarı doğru bakıyorlar, değil mi? Köpekler, zürafalar <gülüyor> filan şişme ördekler. <gülüyor> hepsine çok sevimli. Gülümsüyorlar yani o şeyler. E, can simitleri. Göçmenler ise böyle pek bir tuhaf. E, bir tanesi öfkeyle hatta. Yukarı bakıyor. E, şişme simitlerin üstünde de e, Avrupa Birliği'nin yıldızları var. Evet. evet geminin burnundaki subay da göçmenlere şöyle sesleniyor megafonla, megafonla megafonla evet megafonla sesleniyor önce yani biz bir gayrette bulunuyoruz diyor bari hoşnut görünmeye çalışın bir <gülüyor> evet bundan iyi tarif edilemezdi içinde yaşadığı yani ama. gülümseyin kardeşim diyor simitleri aldınız daha ne istiyorsunuz daha ne istiyorsunuz peki evet. Çok bu teşekkür hafta ederiz. Haftaya ne olacak bakalım görüşürüz. Bakalım haftaya <gülüyor> seçim var. Evet. Peki iyi haftalar diliyorum İyi haftalar size. çok teşekkürler. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.